Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. Her programda olduğu gibi kentin gizli kahramanlarını konuk ediyoruz efendim ve gizli yaşam öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün yine programımızda özel bir konuğumuz var sevgili Kadir Dalkıran. Kadir programımıza hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettin. Bugün konuğumuzsun ve bizlerle yaşam öykünü paylaşacaksın. Evet. Ee, sormak istiyorum şimdi. Kadir Dalkiran kimdir? Nerede, nasıl başlamıştır? Yaşam öyküsü desem, nasıl anlatırsın bizlere? Evet, şöyle anlatayım. Yani ben Kadir Dalkiran, 19 yaşındayım. Yalova'da yaşıyorum. Yalova'da doğdun, büyüdün? Hı hı. Evet, Yalova'da doğduk, Yalova'da yaşıyorum. Beş kardeşi. Hı hı. Beş kardeşsiniz. Ailen ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Evet, ailem yani geçimini normal olarak karton toplayarak geçindiriyoruz. Peki, şimdi Yalova'da doğdun, beş kardeşsiniz. Ailen e, sokaklarda karton toplayarak yaşamını geçindiriyor. Yaşamınızı hı. sağlıyorsunuz, geçim kaynağı olarak sokaklardan karton topluyorsunuz. E, hiç evet. okula gitme şansın oldu mu Kadir? Evet, ortaokula kadar okudum. Yani sonra liseye gidecektik. Yani aile durumlarından dolayı liseye gidemedim. Babama yardım etmek zorunda kaldım. Yani şu anda açıktan lise okuyorum ama. Açıktan lise okuyorsun. Nasıl bir öğrenciydin? Başarılı bir öğrenci miydin okul yıllarında? Yani, aynen. Orta dereceydik. Orta derece. Peki şu anda mı devam ediyorsun eğitimine? Açıktan lise okumaya çalışıyorsun. Ee, sen babana, ailene yardım olması için okul, ortaokulu bitirdikten sonra sen de sokaklarda karton toplamaya başladın. Aynen öyle. Peki zor geliyor muydu nasıldı birazcık anlatır mısın? Yani sabah kalkıp kalkıp ondan sonra gidip sonra spor vardı spora gidip yani yoruluyordu. Hı -hı. Biraz zor oluyordu. Erken kalkıyordun herhalde değil mi? Hı -hı, evet. evet. Peki bir gün sokaklarda karton toplarken karşına bir tabela çıkıyor. Aslında Kadir'in yaşam öyküsü orada başlıyor 19 yaşında genç bir kardeşimiz arkadaşımız Kadir dinleyicilerimiz şimdi merak ediyordur 19 yaşında işte öyküsünü anlatmaya başladığında 5 kardeşiz e, Geçimimizi sokaklarda karton toplayarak sağlıyoruz diyen Kadir'in yaşam öyküsünün ilginçliği acaba nerede diye düşündüklerinde işte o bir gün karşısına çıkan tabela ile başlıyor aslında Kadir'in yaşam öyküsünün dönüşümü değil mi Kadir? Aynen öyle Nasıl oldu anlatır mısın bizlere Sokaklarda karton yani ben, toplarken bir gün bir tabela çıktı Karşına neydi o tabela Evet yani sokaklarda karton topluyordum tesadüfen Gözüme bir tabela çarptı Yani MMA branşı yazıyordu MMA kickbox Hiç bilmediğimiz bir branştı Yani tek başıra içeriye girmeye Çekindim Sonra arkadaşlarımla beraber Karar verdik Sonra geldik salona bir spor salonu orası değil mi? Evet, evet. Tabelada bilmediğim bir branş yazıyor. Bir spor salonu ve girmeye çekiniyorsun. Önce cesaret edemiyorsun. Sonra arkadaşlarınla beraber onlarla bulduğunuz cesaretle içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğinizde nasıl bir ortam çıkıyor karşınıza? Kimler çıkıyor? Evet. İçeri girdiğinde önce orada yaptıkları hareketler kendilerini, o özgüvenleri hissettik zaten. Ondan sonra... Bu sporu nasıl yapacağımız için İbrahim Yıldız, yani İbrahim Hocamla konuştuk. Sonra spora başladınız herhalde. Hı hı, evet. Sonra başladık. Yani aradan bir iki hafta, hafta geçtikten sonra da bu sporu ciddi anlamda yapıp yapamayacağını sordu İbrahim Hoca. Sonra maçlara girmeye başladık. Muhtemelen İbrahim Hoca herhalde ilk haftalarda sendeki o yeteneğin farkına vardı. O yüzden de aslında kendisi yeteneği de keşfetmiş oldu böylelikle. Ve sonra sporu devam ettirip ettiremeyeceğini sordu. Çünkü sen bir yandan yine ailene yardım olması için sokaklarda karton toplamaya devam ediyordun. Aynen. Aynen. Ama ilk başlarda hoca bilmiyordu onu. Hocaya söylememiştin onu. Evet. Peki... Sonra e, hoca sana sordu İbrahim Hoca dedi ki devam edebilecek misin e, bu, bu spora? Yanıtın ne oldu? Evet. Ondan sonra aradan bir 3-4 ay geçtikten sonra ilk müsabakaya girdik. Ne oldu o müsabakada? Evet. O ilk müsabakada maçımı ilk maçımı kazanmıştım. Ondan sonra da Zaman geçtikten sonra da artık üst seviye maçları çıkmaya başladık. Kaç yaşındaydın peki Kadir başladığında? Yani o spor salonun kapısından içeri girdiğinde kaç sene önceden bahsediyoruz? Kaç yaşındaydın o zaman? 14 yaşındaydım. 14 yaşında yani 5 sene önceden bahsediyoruz. Hı hı. Evet. İlk müsabakalarını kazanmaya başladın daha üst seviyelere çıktın. Derken bu herhalde daha üst seviye daha üst seviye devam etti. Evet. En son 7 defa Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra Avrupa'da üçüncü oldu Ve en son yapılan MMA Dünya Şampiyonası'nda Karma Dövüş Sanatları'nda Dünya Şampiyonu oldun. En son Dünya Şampiyonu oldun. Yani Hı. bir gün sokaklarda kağıt toplarken bir gün karşına çıkan bir tabelayı merak edip bir spor salonundan içeriye cesaretini toplayıp arkadaşlarını da yanına alıp içeri girdin ve bir sporla tanıştın. Karma Dövüş Sanatları sporuyla. Ve o senin bir anda hayatın oldu. Sen bu sporda ilerledin. Türkiye'de başarılı oldun, şampiyonluklar aldın sonra Avrupa'da aldın ve sonra da dünya şampiyonu oldun. Yani dünyanın en iyi karma dövüş sanatı ustası oldun diyebilir miyiz? Yani şu anda biraz öyle oldu. Peki. E, ne düşünüyorsun? Şu anda senin için ne ifade ediyor bu spor? Yani bu spor olmadan yani olmaz gibi bir şey şu anda. Hayatının herhalde önemli bir parçası. Aynen öyle. Peki hayalin nedir geleceğe dair? Neler yapmak istiyorsun? Yani geleceğe dair bu sporun en iyi seviyesine gelmek. Yani dünyanın en büyük organizasyonlarında dövüşmek. Yani daha üst başarılar elde etmek. Yani bu spordan artık dövüşemeyecek hale geldikten sonra bir spor tezisi açmak. Yani orada bize gençlere falan hepsine olanak sağlamak. Yani bu açıda böyle düşünüyorum. Ne kadar güzel. E, ileride sen de İbrahim Hoca'nın senin hayatına dokunduğu gibi başka gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorsun. E, evet. Peki ailen nasıl karşıladı bu spora başlamanı? <gülüyor> evet işte başta ailem bu spora böyle kötü gözle bakıyorlardı. Nedir o öyle diyorlardı kickboks falan. Yani çok değişik branşlar dediler. Yani sakatlanıyorsun yapma dediler. Hem yoruluyorsun hem çalışıyorsun. Ama aradan işte zaman geçtikten sonra başarı gele, gele gele gele onlar da artık izni aldı şu anda. Peki. Ee, peki hala kağıt toplayarak geçimini sağlıyorsun galiba değil mi? Ailene yardım ediyorsun hala. Hı? Evet. Yani Babama yardım ediyoruz. Babana yardım ediyorsun. Hala kağıt işte bir yandan devam ediyor. E, bu kadar dünya şampiyonu oldun, başarılı oldun. E, destekçilerin olmadı mı? Yani destekçiler oldu. Canlı yanında sözler verdiler. Hani hepsi dinliyoruz. Nedense şu anda hiç bir sözünü tutmadı. Kadir tabii dinleyeceğimiz için paylaşalım. Kadir dünya şampiyon olduktan sonra birkaç televizyon programında konuk oldu. E, orada da o canlı yayınlarda, o programlarda e, ailesine, kardeşlerine destek olunacağına dair birçok sözler verildi aslında. Ama şu ana kadar gerçekleşmemiş. Belki dinleyicilerimiz arasında da e, bu genç sporcu arkadaşımızı, kardeşimizi desteklemeye desteklemek isteyen olursa e, bizlere ulaşabilirler. Kadir'e ulaşabilirler. E, peki Kadir e, şu an beş kardeşsiniz. Diğer kardeşlerin neler yapıyor? Diğer kardeşlerim onlar evlendi. Abilerim iki tane. Onlar evli kendi evinde. Yani onlar kendi ayrı çalışıyor. Sadece babam tek kaldı için ben babamla yardım ediyorum öyle kartın topluyorum. Küçük kardeşlerin? İki, i̇ki kız kardeşim var. Onlar da evde annemle beraber. Ee, Kardeşinin eğitim masraflarını karşılamak istiyordun en son hatırladığım kadarıyla. Okula devam hı hı, evet. ediyor mu kardeşlerin? Hı hı, okula devam ediyor. Ediyorlar peki. Ee, sana sorsam İbrahim Hoca senin için ne ifade ediyor desem ne söylersin bize? Yani İbrahim Hoca ben abimden daha örtelik şu anda. Hayatına e, dokunan önemli bir isim ve değerli bir isim senin için de anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Peki, e, geleceğe dair düşündüğünde sen bu sporu devam ettireceksin. Başka sporculara da belki destek olacaksın. Ee, Türkiye'de yaptığın işi insanlar anlıyor mu? Etrafındaki, çevrendeki insanlara bahsettiğinde nasıl karşılıyorlar? Onların e, tepkileri ne oluyor? Yani başta o MMA dediğimizde kimse anlamıyor Türkiye'de. Ama MMA mix martial arts yani karma dövüş sanatları kabaca kafes dövüşü diye geçer. Ama alt dilinde. Ama normalde kar karma dövüş sanatları. Anladım. Evet Peki şu an bildiğim kadarıyla Yalova'da yaşadığın şehirde değilsin. Başka bir yerdesin. Evet şu anda Antalya'dayım. Neden Antalya'dasın? Şu anda bir maçımız var. ACB organizasyonunda. Yarın tarttı inşallah. Ondan sonra da maç var. Peki maçı kazanırsan maçları kazanırsan ne olacak? Hı hı. Ne şampiyon maçları olmuş da... olacaksın? Şu anda bunlar üst yani nasıl söyleyeyim büyük bir organizasyon. Burada ilk aşama bu maçı yenmek. Ondan sonra 2-3 maç daha sonra Dünya Şampiyonluğu yine kemer maçı olacak. Yani eleme turu bu şu anda. Yani tekrardan ünvanı korumak için devam edeceksin. Dünya Şampiyonluğunu korumak için bu yolda devam edeceksin. Hı hı. Evet başka bir Dünya Şampiyonluğu getireceğiz şu anda. Peki nasıl geçiyor bir gün? Neler yapıyorsun? Normalde Yalova'da olduğun zamanlarda maçının olmadığı zamanlarda e, Kadir'in bir günü nasıl geçiyor? Yani şöyle sabah kalkıp babamla beraber yine karton topluyoruz. Ondan sonra saat bir civarı oluyor. Antrenmana gidiyorum. Yani Sonra tekrardan bırakıp antrenmanını tekrardan babama yardım ediyorum. Saat 7-8 civarı bitiyor. Ona göre gece tekrar antrenman yapıyoruz. Yine aynı ritim gidiyor. Günde 3 antrenmanı doldurmak tabasında kalıyoruz. Bir yandan çalışıyorsun, bir yandan antrenmanları aksatmadan devam ettirmeye çalışıyorsun İbrahim hocanla beraber. Ee, peki dünya şampiyonu olduğun artık Yalova'da insanlar seni tanıyor mu? Biliyorlar mı seni? Evet tanıyorlar. Karşılaşıyor musun bazen sokaklarda? Ben. Yani... Karşılaşıyoruz. Şu anda burada bile Antalya'da bile karşılaşıyoruz. Geliyorlar sana herhalde diyorlar ki biz seni tanıyoruz Kadir. Sen dünya şampiyonsun. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Yani normal düşünüyorum. Yani çok büyük bir şey herhalde. Yani. Peki e, spora ilk başladığında hiç buralara kadar gelebileceğini düşünmüş müydün? Yani ben bu spora öylesine başlamıştım. Yani hiç buralara geleceğimde aslında hiç öyle bir fikir yoktu. Başladıktan sonra gelişti her şey. Peki o kapıdan içeri girmeni sağlayan şey neydi? Yani o tabelayı gördün. Orada bir şey yazıyordu. Karma dövüş sanatı yazıyordu. Ne oldu da? Niçin oradan içeri girdin? Yani ben futbol oynuyordum. Yani futboldan futbola bırakıp Başka bir bir branşa geçmek dedim Ve arkadaşlarımın sayesinde geçtim mi o branşa? Yani o beni yöneliyordu biraz da arkadaşlarımdan dolayı. Arkadaşlarımdan dolayı. Peki seninle beraber spora başlayan arkadaşların devam ediyorlar mı hala? Yoksa şimdi sadece seni destekliyorlar mı? Yani bazıları devam ediyor. Bazıları da bıraktı baştıktan sonra. Peki. Ee, başarılı oldun. Şimdi bu kadar uğraş veriyorsun hala çalışmaları devam ediyorsun. Kadir için başarılı olmak ne demek desem, ne söylersin bize? Yani başarılı olmak biraz sabır gerektiriyor. Yani çok çalışmak gerekiyor. Hiçbir zorla göz koymamak gerekiyor. Yani çalışma çalışmaları lazım, Hayal etmek lazım. Zaten ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarı elde edersiniz. Peki sen Azim'le çalıştın, dünya şampiyonu oldun. E, buralara geleceğini belki başladığında hiç düşünmemiştin. E, şu an dünya şampiyonusun. E, ve herhalde dünya şampiyonu olmak e, insana kendisini birazcık daha farklı hissettiriyordur. Ne hissediyorsun tam olarak? Yani nasıl söyleyeyim ilk başarımı olmadığı için yani çok büyük bir şey hissediyorum <gülüyor> Ondan dolayı. Peki bir yandan sokaklarda kağıt toplayıp yaşamını e, kazanmaya çalışmak. Bir yandan sporu aksatmadan günde 3 antrenman yapmak. Bu çok aslında bir yandan da zorlu bir süreç. E, geriye dönüp baktığında böyle hiç vazgeçmeye yaklaştığın anlar olmadı mı? Hiç yeter bu kadar artık uğraşmayacağım dediğin anlar olmadı mı? Zorlandığın anlar. Yani zorlandığımız anlar oldu. Yani hem ailem istemiyordu bu sporu hem çalışıyordum. Onlardan dolayı bırakmamı istediler yani bir dönem antrenmanlara gelemediği yapamadım yani ayağı zorlu geçti. Zorlu geçti. Ama, ama işte peşe yapamayız. Çalıştık. Peki ee, şimdi Ailen maçlara geliyor mu seni izliyorlar mı? Hı hı, evet. Tepkileri ne oluyor? En az senin kadar yani, heyecanlanıyorlardır herhalde maçlarında. Yani benden, benden daha çok heyecanlanıyorlar. Daha çok heyecanlanıyorlar. Peki sen ne hissediyorsun? Ailen seni izlerken başta karşı çıkan Ailen sonraları şimdi maçlarına geliyor. Maçlarında e, seni izliyorlar. Sadece aslında Ailen değil. televizyon başında e, yüz binlerce belki milyonlarca insan seni izliyor. Sen sonuçta e, şampiyon olduktan sonra e, Türk bayrağını alıp o ringe çıkıyorsun. Neler hissediyorsun? Bu sana nasıl bir duygu hissettiriyor? Yani oradaki duygular çok farklı. Yani anlatılmaz ancak yaşanır diye Peki biraz tarif etmeni istesek bize. Onu herkesin yaşama şansı yok. Şu an herhalde bu yaştan sonra benim de yaşama şansım çok yok. Birazcık tarif etmeni istesek. Ne söylersin? Nasıl söyleyeyim? Yani anlatamıyorum. Işte. Anlatamıyorum öyle. Farklı, farklı oluyor yani insan. Peki. Kadir'i birazcık zorlamaya çalışıyorum. ...konuşturmaya çalışıyorum bir yandan da. Ee, Kadir aslında... ...yaptığı şey küçük bir şey değil. Ee, bu evet. ülkede hep insanlar... ...bir şeylerden şikayet ederler ama... ...başta kendi hayatımızda olmak üzere... ...birçok şeyi değiştirmek için hiçbir zaman... ...o azmi, o sabrı... ...ya da o başlangıçları yapamayız, gösteremeyiz bir türlü. Kadir ise... Ee, Geçim durumu nedeniyle hayatını kazanmak nedeniyle ailesiyle beraber sokaklarda bir yandan kağıt toplarken oradan geçimini sağlarken bir yandan da spor yaparak yaptığı sporu da en iyi şekilde yaparak dünya şampiyonu olarak madalyalar alarak Türkiye şampiyonlukları alarak hayatının bir yerden sonra sporla değiştirmeye çalışan yaşadığı mevcut ona sunulan önüne çıkan imkanların hep daha fazlasını zorlayan bir kardeşimiz. Ama e, istedi ki bugün Yaşam Öyküsü de zaten e, bizi dinleyen dinleyicilerimize ilham versin, örnek olsun. E, Kadir birazcık onlardan çok bahsetmiyor, çok anlatmıyor. Böyle daha kısa cümlelerle bize anlatmaya çalışıyor Yaşam Öyküsü'nü ama Kadir yaptığın şey çok küçük bir şey değil. Çok büyük bir iş başarmışsın aslında sen. O yüzden e, bunları paylaşmakta fayda var. E, sana gelenler oluyor mu peki bu spora ilgi duyan, ben de yapmak istiyorum, e, senin gibi olmak istiyorum diyen daha küçük yaşta e, sporcular? Evet, yani Facebook'tan, Instagram'dan yazanlar oluyor. Zaten onlar da zaten yazdıkları zaman sabana başlıyorlar. Şu anda bir 5-6 falan devam ediyor sabana Destek oluyor musun sen de onlara? Nasıl yapacaklar, neler yapmaları gerekiyor? Yol gösteriyorsundur herhalde. Yani tabii. İlk başlangıçta zaten tüm her şeyi biz öğretiyoruz. Ondan sonra kendileri devam ediyorlar. Peki. E, şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa onlar da belki hani spora başlamak isterler. E, biz de yapalım derler. Ne tavsiye edersin sen? Yani tam olarak spor yapmak insanı binş Yani spora nasıl söyleyeyim kickboks muayetar. Yani sporu box olarak gördüklerinde yani çok sert görüyorlar. Ama o Salona içeriye girdikten sonra o spor salonları bildiğiniz yani normal spor salonu. Yani içeride kimseyi dövmüyorlar, kimseye bir şey zarar vermiyorlar. Yani korkmamalı gerekiyor. Buna kavga olarak değil spor olarak bakan taraftasın. Dolayısıyla bu da bir spor türü olarak değerlendirsin dinleyicilerimiz diye Hı -hı. düşünüyorsun. Peki çok güzel tepkiler aldın dünya şampiyonu olduktan sonra bu başarıdan sonra. Ee, seni daha fazla insan tanıdığı e, az önce de bahsettiğimiz gibi e, sana ulaşan insanlar oldu. E, hayatında neler değişti dünya şampiyonu olduktan sonra? Yani açıkçası çok fazla bir şey değişmedi. Ekonomik yani, olarak hayatında bir şeyler değişti mi peki? Yok yani değişmedi şu anda. Değişmedi. Hala bir yandan e, babana destek olmaya, kağıt toplamaya devam ediyorsun. Hala da bir yandan da sporunu yapmaya Yeni başarılar kazanmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Peki zor bir spor branşı seçtiğini düşünüyor musun? Yani zor. zor. Bu sporu yani ciddi anlamda yapmak zor. Peki Antalya'da tekrardan bir süreci başlattın dünya şampiyonluğuna doğru giden. Umarım orada da başarılı olursun yeni bir dünya şampiyonluğu elde edersin. Bize daha sonra seni bu mikrofonlardan tebrik ederiz. Yeni başarılarını duyarız, alkışlarız hep beraber. Ee, umudumuz e, hep başarılı olman. Bu azimle, bu sabırla yaptığın işte e, yürüdüğün spor branşında hep başarılarla devam etmen. E, düşündüğünde e, şu an hedeflerinin neresindesin? Yani şu anda hedefimin de yarısındayız. İnşallah i̇şte en iyisi şey diye çıkacağız. Onun için düzenli olarak antrenmanlar devam ediyor. Sistemli olarak İbrahim Hoca ile çalışıyoruz. Birazcık İbrahim Hoca'dan da bahsetmek lazım aslında. Ee, biz programımıza Kadir'i konuk etmek için önce İbrahim Hoca'ya ulaştık. Kadir'e ulaşamadık. İbrahim Hoca sağ olsun bağlantımızı kurdu. Ve herhalde İbrahim Hoca senin her şeyinle ilgilenen e, hayattaki bir yandan da en önemli yaşam koçun diyebiliriz değil mi Kadir? Aynen öyle. Ee, sağ olsun Kadir'in dakikalarının hesaplarını yapıp takip eden e, Kadir şu anda işte antrenmanda birazcık dinlensin soluklansın sonra konuşalım biraz sonra alalım şimdi e, Kadir'le iletişim kuralım gibi bizi de yönlendiren her dakikasında Kadir'i takip eden aslında Kadir'deki o yeteneği fark edip onu gün yüzüne çıkartan önemli bir iş başarmış bir spor hocası İbrahim Hoca'ya da buradan sevgilerimizi iletelim. Ee, Yalova'da Spor Okulu'nda herhalde yeni yetenekler Keşfetmeye devam ediyor Kendisine de çok teşekkür ederim Kadir'le bizi Buluşturduğu için <gülüyor> Sağ olun Peki e, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da Geliyoruz Kadir dinleyicilerimizle e, Ne paylaşmak istersin Ne eklemek istersin Son olarak hangi mesajları vermek istersin Yani açıkçası şahandı tam konuşamıyoruz peki Kadir heyecan yaptı programdan önce konuştuğumuzda inanılmaz güzel anlatan Kadir şu anda heyecandan ne söyleyeceğini şaşırdı ama e, senin yaptıkların bence e, yeteri kadar mesajları veriyor Kadir dinleyicilerimize bizi dinleyen e, bütün dinleyicilerimize e, sen azmi bir simgesisin başka da herhalde e, ifade edecek bir söz bulamıyorum seni çok teşekkür ediyoruz ee, birazcık kısa konuştuk ama e, olsun yine de anlatmaya çalıştık senin öykünü, yaşam öykünü dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık ee, bugün programımıza konuk oldun umarım çok başarılı olursun, umarım çok daha güzel yerlere gelirsin ve azminle, kararlılığına yaptığın bu güzel e, işle, başarılarınla e, hep gündemde olursun, hep hak ettiğin yerlere ulaşırsın sağ olun, teşekkür ederim çok teşekkür ederiz biz de sana Evet efendim bugün programımızda Kadir Dalkıran konuğumuzdu. Kendisi e, Yalova'da doğdu orada okul hayatına başladı. Daha sonrasında ortaokuldan sonra maddi duruma el vermediği için ailesinin maddi durumu okutmaya el vermediği için okulu bırakmak durumunda kaldı Kadir. Ardından babası sokaklarda kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlıyordu ve babasına yardım etmeye başladı. Kadir de sokaklarda kağıt toplamaya başladı. Bir gün sokaklarda kağıt toplarken yine bir tabela gözüne çarptı. Ee, karma dövüş sanatları yazıyordu üstünde. Ne olduğunu merak edip salona girmek istedi ama Kadir salona girecek cesareti toparlayamamıştı. O gün oradan ayrıldı. Daha sonra arkadaşlarına bahsetti ve arkadaşlarını da alarak beraber cesaretlerini toplayıp o salondan içeriye girdi. Ve aslında o gün Kadir'in yaşam öyküsü değişti. Kadir bugün bu branşta karma dövüş sanatlarında bir dünya şampiyonu. Farklı defalarda alınmış Türkiye şampiyonlukları dereceleri var. Ve hala şu anda bu spor branşında ilerlemeye çalışıyor. Yeniden bir dünya şampiyonluğu süreci başladı. İki gün sonra yeni bir maça çıkacak. Umarız başarılı olur. Ama bir yandan da hala ailesine yardım etmeye devam ediyor. Babasıyla hala kağıt toplamaya devam ediyor. Kadir dediğim gibi azmin bir simgesi sabrın. Ve istedikten sonra tüm imkansızlıklara rağmen nelerin başarılabileceğinin bir göstergesi. Umarım örnek olur yaşam öyküsü de bizlere Bugün de programımızın Yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık Kentin Gizli Öyküleri programı 15 günde bir çarşamba günleri Saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Açık radyo mikrofonlarından Sizlerle buluşuyor Bizleri takip etmek, konuklarımızı görmek Geçmiş programların kayıtlarına ulaşmak isterseniz her Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından Bizleri takip edebilirsiniz Ben Kenan Doğan Teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel